İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Geçtiğimiz haftanızı COP27'ye odaklandıysak bu hafta da e, Türkiye'ye odaklanacağız. Ve e, aslında bakarsanız daha önce e, sık sık gündeme getirmeye çalıştığımız bir e, direnişle ilgili son gelişmeleri size aktarmak isteyeceğiz. E, Akbelen Normanı'ndaki ikiz köylerin direnişiyle. E, bildiğiniz gibi e, Akbelen Normanı'nın e, Muğla Milas'taki termik santraline kömür sağlamak amacıyla... YK Enerjiye Tahsis'in iptali için e, açılan davada e, ikiz köylülerin e, hukuk mücadelesi devam ediyor. E, i̇kiz köylüler yaklaşık e, 500 gündür Akbelen Ormanı'nı korumak için e, nöbet tutuyor. Geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşandı ve e, üçüncü kez yapılan bilirkiş keşfinin e, raporu sonuçları açıklandı. E, rapor aslında bakarsanız e, skandal olarak nitelendirebileceğimiz bir e, sonuca varıyor. Şöyle ki Akbelen Ormanı için... Bu hazırlanan üçüncü bilirkişi raporu ormanın kömür madenciliğine açılabileceğini e, iddia ediyor. E, İkizköy köy çevre komitesi de e, gerçeği yansıtmayan bilgiler içeren bu bilirkişi e, raporuna e, itiraz etti. E, komite aynı zamanda heyette yer alan bilirkişi hakkında da e, görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusuna bulundu ve e, bu bilirkişilerin raporunun e, karara esas alınamayacağı için yeni bir bilirkişi heyetiyle yeniden keşif talep etti. Şimdi bu süreci İkizköy katlarından Sayın Arif, Arif Ali Cangı ile değerlendireceğiz. Arif Bey hoş geldiniz programa. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle başlayalım. Daha önce iki kez yapılan bir bilirkişi keşfinin üçüncüsü geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı. Şimdi raporu ruh çıktı bu keşfin. Biraz önce de belirttiğim gibi ormanın kömür için katledilmesi aslında uygun görüldü. Sizden şu şey detaylarını isteyeceğim biraz. Üçüncü bir kişi raporunun bu çıktıları nelerdir ve hangi dayanakları sunuyor bize? Evet, şimdi aslında birinci rapor çok fazla dikkate almaya değmez çünkü birinci raporda keşif sırasında hiç karşılaşmadığımız bir şeyle karşılaştık, hakimin hakaretine uğradık, keşif şey oldu, artık sakatlandı o nedenle. O, rapor, o raporun çok dikkat alınmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Ancak 1 Mart 2022 tarihinde e, yapılan keşif sonrasında e, düzenlenen raporda 6 kişilik 1 kişi dördü 4'ü e, Akberen Ormanı'na maden ocağı açılmasının e, geri dönüşü olmayacak ekolojik hüküme yol açacağına dair tespitleri vardı. Buna rağmen mahkemenin zorlamasıyla eee elektrik enerjisi termik santraldan çalışması gerekçesiyle e, o maden işletilebilir gibi bir başka bir görüş daha bildirilmişti. E, bu nedenle 3. E, kez e, keşfe çıkıldı. 1 Mart'taki e, keşfin e, bir diğer özelliği de e, zeytin alanlarını madenciliğe açan e, maden yönetmeninin Değiştirilmesine ilişkin e, değişiklik resmi gazete o gün yayınlanmıştı. Orası için yapılan bir değişiklikti. E, bizim keşfimizi sakatlamaya yönelik, zorlaştırmaya yönelik bir işlemdi aslında. Ama e, e, resmi gazetede yönetme değişikliğinin yayınlanması zeytin dostlarını bir araya getirdi. Yaşam savunucuları bir araya getirdi. Bir Mart keşfi bir mitinge dönüştü. Ve sonuç itibariyle de iyi bir rapor çıkmıştı. Şimdi 8 Ağustos'ta yapılan keşiften sonraki düzenlenen raporu değerlendiriyoruz. Öncelikle şunu istiyorum. Yani ben 30 yıldır bu işlerin içindeyim. Avukatlığa başladığım yıllardan beri çevre davaları yürütürüz. Bu davalar sırasında çok sayıda keşife, keşif yapılmıştır. Çok sayıda bilirkiş raporu düzenlenmiştir. Ve bir kişilerin özellikle e, yaşı eski olan, profesör ünvanlı olan bir kişilerin çoğunu da tanırız, tanışırız. Ama e, ben e, bu 30 yıllık meslek hayatım içinde e, böyle bir rapor görmedim. E, üstelik şunu da belirtmek istiyorum. Daha önce e, gerçekten düzgün rapor veren, doçentken çok düzgün rapor veren, ama şimdi profesör olup, olduktan sonra böyle bir rapor veren diril karşılaştım. Gerçekten hayal kırıklığım çok büyük, çok e, derin. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü diril raporunun tutacak bir yanı yok. Öncelikle diril kişiler e, sadece ve sadece bizim e, sunduğumuz dilekçelerden, açıklamalardan dava dilekçemizi esas almışlar. Keşif sırasındaki Açıklamalarımız, keşiften önce sunduğumuz açıklamalar, e, incelenmesini istediğimiz hususlar, uzmanlarımızın, teknik uzmanlarımızın görüşleri, e, taleplerimiz hiçbir şey dikkat almamışlar. E, Davada dileçcesi de öyle bir dilekçe ki e, bu dava konusu e, Tarım Orman Bakanlığı'nın e, maden işletme izni. Ulaşmakta çok güçlük çekmiştik başlangıçta. Bir taraftan ormanda kesime başlanıyor, köylüler engelliyor. Ama biz bir türlü dava açacağımız işleme ulaşamıyorduk. Ve ulaşabildiğimiz bilgiye göre bir dava açtık. Dolayısıyla dava dileşçemiz eksikti zaten. Çünkü işleme ulaşamamıştık ki biz ne itirazında bulunacağımızı bilemiyoruz. Daha sonra da dosyayı tamamladık pek çok boyutuyla. Ve dosyada gerçekten e, çok değerli, çok kıymetli raporlar, uzman görüşleri var. Buna rağmen bunların hiçbirisini dikkate almamışlar. Hatta ve hatta e, keşif sırasındaki bizim sözlerimiz daha dikkate almamış. Biz yok sayılmışız, adeta yok sayılmışız. Siz böyle bir rapor e, önümüze geldi. Üstelikten sonra da son bölgeye ilişkin termik santralların, kömür madeninin yarattığı su kirliliğinden, halk sağlığına etkilerine kadar yeni tarih düzenlenmiş bilimsel raporları da sunduğumuz halde onlar da okunmamış. Yani bizim dava dilekçesinin dışında hiçbir şeyimiz okunmadan rapor düzenlenmiş. Yok sayılarak rapor düzenlenmiş. Başka bir şey daha e, dikkat çekici. bir kişiler kendi uzmanlıklarının e, gereklerini de, yazmak, ona göre değerlendirme yapmak yerine bir kısmı literatürden kes yapıştır, e, bilgiler yapıştırarak e, hiçbir bölgeye ilişkin, dava konusu işleme ilişkin hiçbir etki değerlendirme, çevresi etki değerlendirme tartışmasına girmeden, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, e, bizim iptal listemizin hukuka aykırı olduğu gibi hakimlerin, mahkemenin yerine geçerek karar veren bir ifadeyle rapor düzenlemişler. Beni en çok üzen, en çok hayal kırıklığına uğratan ziraat bilirkişisinin, ziraat mühendisinin vermiş olduğu rapordu ki çevre mühendisinin verdiği raporda çok hayal kırıklığına yol açan bir rapor ama ziraat mühendisi profesörün vermiş olduğu rapor gerçekten bir e, profesör ünvanlı bir hocaya yakışmayacak ve kendini inkar eden kendi varlık neden inkar eden bir değerlen, değerlendirme içermektedir ki gerçekten e, e, e, kaygılanması kaygılanılması gereken bir durum <Gülüyor> e, sayın bir kişi zeytincinin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması kanunundaki 3 kilometre mesafede zeytinliklere 3 kilometre mesafe içinde ziyinliklere zarar verecek e, işletme açılamayacağına dair düzenlemeyi arkasından dolanmak için ciddi çaba harcamış. Öyle ki bu termik santralın 40 yıldan beri, 40 yılın öncesinden beri çalıştığı bu maden ocaklarının açılmaya devam ettiği bölgedeki e, ağaçların ise 10 ila 40 yaş arasında olduğu. Yani termik santral çalışmaya başladığında sonra e, dikildiklerin gözlemlendiği e, Diğer yandan keşif sırasında bir taraftan maden ocağı e, işletmesi maden işletmesi devam ederken Diğer taraftan zeytinliklerde herhangi bir olumsuz bir gözlemde bulunmadığı gibi tamamıyla soyut tamamıyla bilimsel dayanaktan yoksun Tamamıyla tarafsız olmayan yanlış bir değerlendirme yapabilmiştir. Ve e, yasayı da aşan, e, zeytinlikleri yok sayan, e, bölgenin ekosistemini yok sayan bir rapor düzen, düzenlenebilmiştir. Çevre mühendisinin verdiği rapor iki sayfalık bir rapor, iki sayfa, hepsi topu iki sayfa. Bir kişi sayın bir kişi davayı anlamamış olacak ki bu işletmenin çetten Chat, muaf olup olmadığını tartışmasını yapmış hukuki tartışma yapmış oysa davamızın konusu o değil o başka bir davanın konusuydu. bu davanın konusu Akbelen Ormanının lignit ocağı lignit maden ocağı haline getirilmesiyle ortaya çıkacak çevresel etki değerlendirmesinin e, tespiti ve buna ilişkin yorum yapılmasıydı çevre mühendisi multidisipliner bir çevre mühendisliği alanında ki kişi her yönüyle bunu incelemesi, her yönüyle değerlendirmesi gerekirken iki sayfalık bir davayla ilgili olmayan bilgilerle olaya geliştirmiştir. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu bilirkişi raporuyla daha karar falan verilemez. Bu bilirkişi raporuyla, bu bilirkişi raporu başka şeylere konu olur olsa olsa. Neye konu olur? Ceza soruşturmasına konu olur disiplin soruşturmasına konu olur kınanmaya konu olur çünkü üstelik kamuoyunun gündeminde olan bir olayla ilgili bu kadar özensiz bu kadar taraflı bir raporun düzenlenmesi gerçekten gerçekten ama dikkate değer ve bunu üzerine eğilmesi gerekiyor ve bu şunu da gösteriyor artık bundan sonraki yürütülecek çevre hukukuna ilişkin yürütecek mücadelelerde birlik şirik müessesesinin ne kadar aşınmış, olacağı, aşınmış olduğunu da gösteriyor. Ve e, hukuki süreçlerin, hukuksal e, mücadelenin hiçbir güvenilirin kalmadığını gösteriyor. Şimdi itirazımızı yaptık. Savcılar suçlarsında bulunduk. Önümüzdeki süreçte e, meslek odalarına, ve üniversite çalıştığı üniversitelerde başvuru yapmayı düşünüyoruz. Çünkü e, önümüzde gerçekten bir e, bize göre bir suç delili olan bir belge var. E, mahkeme bunu bu bu, bu e, rapor üzerine karar vermemesi gerek. Bu rapor gerçekten e, yüz karası deneyebilecek bir rapor. E, o yüzden mahkemeden aman ha yürütmeyi durdurmayı kaldırmayın. Yeniden keşif yapın gerekirse, e, yeniden bir ilk ra, e, rapor alın, ondan sonra karar verin. Bu kararla bu raporla rapor hükmü esas alınamaz diye talepte bulunduk. E, mahkeme bir türlü karar veremedi. Şu anda bakıyorum sürekli mahkemede bir e, e, mahkemenin bir kararı yok. E, niye karar verecek merakla bekliyoruz. Ama mesele sadece ikiz köylülerin. 500 günden fazladır oradan nöbet tutan yaşam savunucuların meselesi değil. Bence e, gerçekten e, günübirlik kısa vadeli çıkarlarını düşünmeyen, e, bu e, dünyanın geleceği, yeryüzünün geleceği yaşamın devamını danyan olan herkesi ilgilendiren bir olayla karşı karşıyayız. Bunun e, bu şekilde, bu dosyanın bu şekilde kapanmaması için... Herkesin duyarlı olması, herkesin olaya soruna sahip çıkması ve ikiz köylere destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çağrıda bulunuyorum. E, çok güzel özetlediniz aslında. Ben bu şeyden devam etmek istiyorum. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ziraat mühendisinin verdiği, e, kendi daha doğrusu katkı sunduğu bölümden. Şimdi zaten YK Enerji daha önce de zeytinliklere bir saldırmıştı. E, Hatırlarsanız ikiz köylüler yine e, bu saldırıyı engellemişti. O... E, o... Kısa süre içerisinde de e, bir kısım zeytin ağacı da yerinden sökülmüştü. Şimdi bu zeytinlik yasası mevcutken bu yasa nasıl görmezden geliniyor size, size göre? Şimdi şu anda elimizde aslında çevre hukukunda e, dayanabildiğimiz tek yasa zeytin e, yasası. Madenciliğe karşı, madenciliğin yarattığı yıkıma karşı e, güvence yaratan tek yasa o. Madenciler uzun yıllardır bu yasayı değiştirmek için ciddi çaba yaşıyorlar. Zaten yasa geçmişteki düzenlemesine göre e, çokça aşınmış vaziyette. Değişik göre, çeşitli değişiklikleri aşınmış vaziyette. Şimdi artık bu 3 kilometre mesafede e, zeytinliklerin gelişimini engelleyecek, e, toz yapan, e, kirleten işletme yapılamaz kuralının e, değiştirmesinin çabalanıyor. Ee, yönetmelik değişikliğiyle bunu yapmaya kalktılar ve bunun arkasında doğrudan doğruya YK enerji olduğu ortaya çıktı. Ee, yönetmelik değişikliği Danıştay'dan döndü. Şimdi yasa değişikliği için bastırıyorlar. Ee, eğer o, bu yasa e, değişirse o e, güvence yaratan hüküm değişirse zeytinlik falan kalmaz bu ülkede. Zeytinliklerle birlikte o yaşam anlamında Mahvolur. Ve önümüzdeki süreç iklim krizi, iklim krizinin beraberine getireceği gıda krizi, e, zeytinlikleri korumak zorundayız. Zeytinlikler gıda krizinin çözüm olacak en önemli besin kaynaklarından birisidir. Diğer yandan aynı zamanda e, doğal e, ekosistemin korunması açısından da zeytinliklerle birlikte oradaki e, ormanın, Yaşam alanının korunması sağlanmış oluyor ki bu gerçekten e, değeri ölçülemeyecek bir e, konudur. Değeri ölçülemeyecek bir güvencedir. Kimsenin e, zeytincilik kanunu delmesine e, müsaade etmemek gerekiyor. E, karşılığı ne olursa olsun müsaade etmemek gerekiyor. Kaldı ki e, elde edilen enerji yöntemi de kirli bir, kirletici bir yöntem. Bu yöntemle e, enerji üretilmesi dünyanın sonunu getiriyor. Kömürden çıkış programı yapmak gerekirken biz halen kömürde ısrar eden, kömüre ormanı feda eden, ormanları, zeytini, yaşam alanlarını, tarım alanlarını feda eder durumdayız. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekiyor. E, yani İkizköy örneğinden... Lora çıktığımız zaman bu gerçeği bir kez daha görmek gerekiyor. İkiz köyler bu anlamda kendi yaşam alanlarını korudukları gibi aslında yaşamın geleceğini kresel iklim krizini önleyecek yeni adımların örneğini teşkil ediyorlar. Şayet bu mücadele başarıya ulaşırsa ve Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri kapatılırsa aslında önümüzdeki süreçte eee insanlığın önünde önemli bir örnek olarak önümüze duracaktır. E, termik santrallerin kapatılmasıyla e, bu dünyadaki canlılar ve insanlar yok olmaz. Ancak böyle giderse bütün canlılarla birlikte insan insan da yok olacak, yaşanmaz tükenecek. Evet. Siz de şimdi biraz önce bahsetmiştiniz ikinci bilirkiş keşfi sonrasında hazırlanan raporda madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini tamamen yok edeceği kabul edilmişti. Bu geçen iki rapor arasındaki geçen süre zarfında ne değişti de şimdi böyle bir karar çıktı? Yani YK enerjinin etkisi mi arttı? Bunu artık belki de ısmarlama bir rapor mu denmesi gerekiyor? Ne oldu bu iki keşif arasında da böyle bir ifade tamamen ters yöne doğru gitti. Valla bunların hepsini e, savcılık soruşturmasında e, araştırılması gerekiyor. Şimdendir e, insanları e, mahkum etmede anlam öperik isim alçımets e, e, karinesi var. Ama e, şunu söyleyebilirim, bu üçüncü üçüncü yapılan keşif bir incelemesi. Birincisi her ne kadar dikkat alınmaması gereken bir rapordu desen de, bu raporda çok ilginçtir e, biyolo biyolog ve e, maden mühendisi bizim deyimize rapor vermişti. Yani e, Akben Ormanı'nda madencilik faaliyetinin e, bölgenin ekosistemine büyük zarar vereceğini vurgulamışlar İkinci raporda daha ayrıntılı e, dört tane bir kişinin e, ayrıntılı değerlendirmesi vardı. E, genel olarak e, ifade eden şuydu. Akben Ormanı bölge için bir ekolojik bir köprü görevi yapmaktadır. O nedenle buranın ekolojik koridor niteliği taşımaktadır. Mutlaka korunması gerekir diyen bir rapordu. Şimdi üçüncü kez düzenine, bir işçilerin düzen, raporu düzenleyen bir kişilerin yapması gerekenler kendileri gibi düşünmeyen önceki bir görüşlerine katılmıyorlarsa katılmıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Önceki bir görüşlerini değerlendirmelerini bilimsel olarak çürütmeleri gerekirdi. Somut olarak e, tez, antitez e, usulünden çürütmeleri gerekirdi. Ama hiç bunda bundan hiçbirisini yapmadan davacı tarafın tav, davacı tarafı yok sayarak kendi kendine bir rapor düzenlenmiş olması yani e, da, dava dosyasından e, çok uzak bir rapor düzenlenmiş düzenlenmiş olması gerçekten çok man manidar. Öyle ki zeytinlikleri, zeytinleri o kadar önemsizleştiren, bu raporu düzenleyen birik işlerle birlikte biz keşif sırasında o 40 derece sıcağın altında o zeytin ağaçlarının altına e, sığırmak zorunda kaldık. O zeytin ağaçlarının gölgesinde keşif yapabilmiştir. Bunu dahi, bunun dahi unutularak zeytinlikleri yok, say yok sayan, ormanı yok sayan, yaşamı yok sayan bir rapor düzenlenmesi Gerçekten anlaşılır gibi değil. Evet kesinlikle haklısınız. E, şunu da, şö şöyle bir haber de e, çıktı. Bodrum Belediyesi bir açıklama yaptı ve e, Akbenin Orman'ın işte bu kömür madenciliğine e, feda olması sonucunda eğer öyle bir sonuç doğarsa Bodrum'da içme suyu kaynağını su kuyularını olumsuz etkileyeceği nedeniyle e, Orman Genel Müdürlüğü'ne bir dava açtı. E, bu dava hakkında yani bu davanın sonucu da sanırım e, sizin açtığınız e, davaları destekleyici bir etki yaratabilir. Evet, burada aslında Bodrum Belediye Başkanlığı biraz Bodrum'un su kaynağını koruma görevini üstlenmiş oldu ki iyi yaptı. Ve zaten bu maden ocaklarının genişletilmesi, genişlemesiyle bölgenin su kaynaklarında ciddi azalma olmuş. Suyun döngüsü değişmiş. Ama buna rağmen yine Bodrum Güllük bölgesinin su ihtiyacı buradaki yeraltı sularından karşılanmakta. Akbelen Ormanı'nın altından karşılanmakta. E, kömür madeninin bulunduğu e, bölgenin altından karşılanmakta. Şimdi orası e, eğer kömür madeni haline gelirse yer suyu suyuyla kalmayacak. E, yüzey suları zaten kullanılması hale gelecek. Bu durumda bölgenin e, kuraklaşması, sus kalması ve güllük, bodrum, gibi yerleşim yerlerinin sus kalması söz konusu olacak ki bu anlamda Bodrum Belediyesi'nin yapmış olduğu müdahale çok yerinde bir müdahaledir. Bodrumların da sorunu olması gereken bir olayla karşı karşı olduğumuzu çok somut olarak göstermiş oldu. Ben bu, an bu anlamda duyarlı için belediye başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak şimdi siz de söylediğiniz, ben de programın başında belirttim. Akbelen'deki nöbet 500. gününü doldurdu. Bu hafta sonu da yanlış bilmiyorsam, muhalefet partileri de hatta bir açıklama yaptı ve Akbelen mücadelesinin yanında olduklarını duyurdu. Akbelen mücadelesi için yaşam savunucuları bir araya gelecek hafta sonu. Sizin bu nöbete dair görüşlerinizi alalım ve öyle programı kapatalım. Ee, evet ikiz köy Akbelen birininçinin e, çok kıymetli yanları var Bence en en kıymetli yanı e, yaşama hakkı sağlıklı ve dengeli çer yaşama hakkı sahibi olan bölgede yaşayan köylüler kendi haklarını fiili ve meşru yollarla e, korumaları size bahsettiniz orman işletmesi ağaçları kesmeye başlamıştı. Bütün prosedürler tamamlanmıştı. İkiz köylüler onlara karşı direndiler. Bedenleriyle karşı çıktılar. Bu ilk kez oluyor. Gerçekten e, kendi haklarını fiilen meşru yollarla koruma örneklerinden bir tanesi bu. E, bundan sonraki süreçte mücadele böyle yürüyecek gibi gözüküyor. Diğer diğer tür merkezi iktidarın e, icraatları yas hukuksal olarak yapılan değişiklikler gerçekten e, sağlıklı ve dengelik yaşama hakkını çevre yaşama hakkını korumuyor. E, İkizköy'ün e, direnişi bu anlamda çok kıymetli çok değerli. E, bundan sonraki e, toplumsal yaşamda çevre mücadelesinde, çevrenin korunmasında örnek oluşturacak. Nitelikte. Bu mücadelenin Kaybetmemesi gerekiyor. Kazanması gerekiyor. Eğer kay kaybederse vay halimize. Kazanırsa yeni yollar açılacak. Dünyanın geleceği, ülkenin geleceği, yaşamın geleceği için yeni yollar açılacak. Bu anlamda da İkizköy direnişinin, Akpınar direnişinin ne sahip çıkılması, destek olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için ve verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İklim Habercileri'nin de bu hafta sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Herkese şimdiden mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın. İklim Habercileri devam ediyor.